737. konu, başkanları güldürüp eğlendirmenin yasaklanması. Aykame bin Vakkas şöyle anlatıyor, işsiz güçsüz bir adam emirlerin yanına girip onları güldürüyordu, dedem ona şunları söyledi, ey falan adam, azap oluna sıca sen niçin emirlerin yanına girip onları güldürmeye çalışıyorsun, ben Hazreti Peygamber'in sahabilerinden Bilal bin Haris el müzeniden duydum ki Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın rızasına uygun olarak konuşursa Allah Teala'dan hiç ummadığı dereceler kazanır. Bu konuşmadan dolayı ölüp de onun karşısına çıkıncaya dek Allah Teala ondan razı olur. Kim de Allah'ın gazabına yol açacak bir şey söylerse Allah Teala onu hiç beklemediği derecede alçaltır ve ölüp de kendisine kavuşuncaya dek ona buz eder. Bilal bin Haris el müzeni emirleri eğlendirmeye çalışan bir adama şunları söylemiştir.